Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın, ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın, dedik.